Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Uzun Dalga 171 Kilo Yazan Niyase Sert Barut. Dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Özlem Ersönmez, yapımcı Nurgök Özkale, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Anne Berin Ötenel, İrem Özlem Ersönmez, Züleyha Nesrin Üstkanat, Ses adam Cahit Çağran, Serkan Levent Şenbay. Baba Ahmet Türkoğlu, yaşlı kadın Gülşen Girgin Koç, Semih Bilal Gürdere, görevli Burak Hamdoğan'ı. Hadi gözümü İrem. Bizim takıcı yurt dışından yeni siparişler almış. İki torba dolusu malzeme getirdim bugün eve. Ay ay ay, ay duydun mu? Bayılıyorum bu boncukların sesine. Ne? Sen pek sevinmedin bu işe? Boncukları ipek dizmek. Dünyanın en anlamsız işi bu olmalı. Artık sıkıldım anne. Bir şeyler üretmek istiyorum diye tepinip duran sen değil miydin İrem? E, hep aynı şeyi üretiyorsun makine gibi. İpe boncuk dizme makinesi. Hmm. Ben de ne kadar maymun iştahlı olduğunu bilmezmiş gibi sorup duruyorum işte. Ama İrem bitişik daireye yeni taşınan hanımla karşılaştım merdivende. Çaya çağırdım. Gelir az sonra. O gelmeden çayın yanına bir şeyler hazırlayalım. Of anne ne seversin böyle komşuculuk oynamayı. Aa, öyle deme kızım. İnsan insana lazım. Yanı başımızda oturan kimdir nedir bilmeli. Birbirimizi nasıl tanıyıp bileceğiz? Tabii ki çaylı kekli sohbet derken o beni bilecek ben de onu. Sen buna komşuculuk diyorsun ama zorda kalınca çalacağımız ilk kapı komşunun kapısı. Öyle de yani yeni tanıştığımız herkes gibi o da beni görünce abuk sabuk laflar edecek şimdi durumumdan söz ettin mi? Aman İrem insanın merdivende karşılaştığı yeni komşusuna kızımın gözleri görmüyor haberiniz olsun der mi hiç? <gülüyor> Neden demesin? Of yeni birileriyle tanışmaktan nefret ediyorum hele de cahil biriyse gözlerim için neler diyecek kim bilir. Vah vah doğuştan mı böyle? Bunlar için okullar varmış gönderebildiniz mi? Ah evin içinde çarpmadan nasıl da yürüyor? Hii çayı bile getirdi maşallah. Ya, alışamadın gitti insanların cahilliklerine. Ama dur bakalım daha tanımıyoruz ki. Belki de aklı başında olgun oturaklı bir kadındır. Aslında bazen eğlenceli bile buluyorum anne. Ama beni çok sinirlendirdiklerinde üzerlerine yürüyüp ağızlarının ortasına vurmak geliyor sakın, içimden. Sakın öyle bir şey yapayım deme. ...baktın seni sinirlendirmeye başladı... ...odama gidiyorum de kalk git tamam mı? Ay, ay geldi işte... ...çayın yanına bir şeyler yapacaktık Güya... Ay, ...neyse neyse kurabiye vardı biraz ondan koyarım... ...kapıyı ben açayım anne... ...biraz şaşırtayım şu yeni komşunuzu... ...onlayamıyorum İrem... ...ya insanlardan bucak bucak kaçıyorsun... ...ya da üstlene üstlene gidiyorsun... ...bak kadıncağızla eğleneyim deme... ...çocuk değilsin artık... ...yaptığın şakaları herkes anlamıyor... ...aç hadi aç... ...ben de <Gülüyor> çayı demleyeyim... ...tamam... Ah iyi günler kızım Annen çaya çağırmıştı beni biraz erken gel Ay sen şey misin Evet efendim ben şeyim O korktuğunuz şeyden Ay kusura bakma yavrum Birden şaşırdım da ne diyeceğimi bilemedim Annen de bir şey söylemedi Aa tabi İnsan yeni tanıştığı insanlara hemen çocuklarının gözlerinden Söz etmeli değil mi Annem böyle işte benim kızım kör diyemez bir türlü Aa, Kapıda mı kaldınız Züleyha Hanım Lütfen buyurun ben de çayı koymuştum buyurun. buyurun Teşekkür ederim komşum Ay oturayım şöyle buyurun, otur. Ne zormuş taşınıp yerleşmek Ya zordur Biz de az taşınmadık Ah komşu bilmiyordum Pek üzüldüm sizin durumunuza da Hayır olan niye üzüldünüz Ay, Ay anne mi? neden anlamıyorsun Benim gözlerimi kastediyor Doğuştan mı acaba Abi İrem kurabiye tabaklarımızı hazırlar mısın yavrum Çay da demin almak üzeredir Peki A İş yapıyor demek. <gülüyor> Şimdiki gençler ne kadar yapıyorsa o da o kadar işte. E, pek sevmez ev işlerini. Dışarıda iş bulmak istiyor. Aman komşu şimdi iş bulmak kolay mı? Gözü görenler bile... çay demini almıştır artık yavrum. <gülüyor> şimdi siz şu kurabiyelerle oyalanın çaylarınızı da getirin. <gülüyor> Ay, yakmasın elini falan ayol. Ya siz merak etmeyin Züleyhan. İrem pek çok şeyi senden benden iyi yapar. Kahve içseydiniz falınıza bile bakardım. Sahi mi? Ben çok severim fal baktırmayı. A bakarım tabii. Bilirsiniz ya bizim gibilerin sezgileri güçlü olur. A ben de öyle duymuştum. Bir müzik aleti falan çalıyor musun? Yok çalmam mı gerekir? Ay, hep öyle derler ya gözleri görmeyenleri müziğe yetenekleri fazla olurmuş. Ha, bence siz her duyduğunuza inanmayın Züleyha teyze. Eren kurabiyeleri çaysız mı yedireceksin Oo, bize kızım? Adı üstünde anne kuru abiye. Abi beni kuru ye. <gülüyor> Ay pek şakacıyım senin kızıyla. <gülüyor> her ya. şeyle dalga geçiyor bu ayol. <gülüyor> Neredesin ses adam? Of. Ses adam. Sana ihtiyacım var. Dur dur dur dur. İkide bir verim frekans hızlı geçtin. Tam bağıracağım hop ibreyi kaydırıyorsun. <gülüyor> Merhaba. Buradasın demek. Aslında ibre hep uzun dalga 171'de duruyordu ama Serkan yine efem bandına geçirmiş. Seni bulamayacağım diye öyle korktum ki. Ben hep bıraktığın yerdeyim. Kaybolan sensin. Hı? Kaybolmak mı? <gülüyor> Haklısın. Belki de kaybolan benim yerinde duran sen. Biliyor musun? Bir gün bu kentte gerçekten kaybolmak isterdim. Çocukken de hep hayal ettim bunu. Ama annem beni hiç kaybetmedi. Ne pazarda ne çarşıda. <gülüyor> Bazıları anlatır ya... ...çocukluğunda nasıl kaybolduğunu... ...sonra bulunduğunda annesinin kendisine nasıl sarılıp ağladığını. <gülüyor> Öyle imrenirdim ki onlara... Oysa beni sürekli göz hapsinde tuttular. Neyse ki artık daha rahatım. Bütün çocukların korunmaya ihtiyacı var. Var ama benim için hep çifte koruma sağladılar. Bana öyle geliyor ki... ...kardeşimi de bu nedenle dünyaya getirdiler. Bir gün onlar olmadığında yapayalnız kalmayayım diye. Çok acımasız şeyler düşünüyorsun İrem. Hem yapayalnız olmayacaksın ki... ...bir gün sevginin ya da eşin olacak. Sonra, sonra ben varım. Eşin ya da kardeşin sana sırtını döndüğünde bile... Parmaklarınla bulu vereceksin beni. O zaman radyo frekansını karıştıran da olmaz hem. Radyonun düğmesi çıt dedi mi sesim sesinin yanında olacak. <gülüyor> Çok şairane konuşuyorsun. Sesini sesinin yanına koy. Aa, böyle bir dize anımsıyorum. Ben de sanırım bana okuduğum bir şiirden. <gülüyor> e, ee, adımı boşuna ses adam koymadın ya. Babamın bana 7 yaşımda armağan ettiği bu radyoyu kurcalamaya başlayıp seni bulduğumdan bu yana tam 17 yıl geçti. Uzun dalga 171 kHz. Tam 17 senedir sesin sesimin yanında. Yaşayacağım diğer 17 senede de burada olacağım. Ta ki Ta ki Ta ki ne? Ölünceye dek mi demek istiyorsun? Ölümden çıktı şimdi. Sen gerçek sesini buluncaya kadar diyecektim. <gülüyor> Gülüyorsun ama sesindeki yüzünü fark etmedim sanma Şunu bil ki ses adam Benim başka sesim yok Bunun içinde hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Hep burada olacaksın Hep bu frekansta Hep uzun dalga 171 kilohertz de yanı başımda Sarkan Ablana söyle de gelsin. Boncuk dizmeye başlayacağız. Ablam meşgul anne. Ne yapıyor? Neyle meşgulmuş? Şu takı işini de iyice saf saklamaya başladı artık. <gülüyor> Odasında kendi kendine konuşuyor. Kapı mı dinliyorsun sen? Ne ayıp. Üstelik ablan kendi kendine konuşmaz. Ya ama duydum anne. Kapıyı dinlemiyordum hem. Koridordan geçerken duydum. Şiir ezberliyordur. Biliyorsun ya ne kadar düşkün böyle şeylere. Hadi git git çağırdığımı söyle. Abla! Abla! Abla annem seni çağırıyor Serkan ben bağırarak çağırmayı Bilmiyor muyum oğlum Sevmiyorum evin içinde böyle şeyi İki adım yürümeye üşendin değil mi Beni mi çağırdın anne Evet kızım hadi başlayalım şu boncuklara <Gülüyor> Yoksa siparişi yetiştiremeyiz Sarkan, hadi sen de ipleri otuzar santim kesip hazırla oğlum. Ama anne arkadaşlarla internet kafeye gidecektim. Ne varmış internet kafede? Gitsin anne ben keserim ipleri merak etme. Sağ ol abla. Sen <gülüyor> de olmasan annem beni bir yere yollamayacak. Aylaklık etmeni istemiyorum da ondan. Anne oyun oynamaya değil ödev hazırlamaya gideceğim. Bak defterim kalemim de yanımda. İy, tamam git bakalım ama çok kalma. Ödevini bitirir bitirmez evde ol. Sarkan. Bu iyiliğimi nasıl ödeyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum abla yarın Atatürk Parkı'na götürürüm Hı -hı. söz <gülüyor> Evet boncuklar dizilmeye hazır mı anne? Daha değil Ben kutuları hazırlarken sen de ipleri kes Hı -hı. Al makası Cetvelde önünde Otuzar e, santim unutma Cetvele senin için çentik attım. Tamam e, Kolye yapacağız değil mi? Evet bu sefer yapacağımız model siyahtan griye sonra daha açık kirli beyaza doğru buncuklardan alışıyor. Hmm, siyahı sevmiyorum siyah güzel değil mavi olsaydı keşke dört yaşımdan kalan tek renk o gökyüzü rengi. Ay, yine başlama İrem dönüp dolaşıp renklere takıyorsun İnsanların zevkleri farklı farklı ne yapalım yani. Belki bir gün senin istediğin gibi mavi kolye siparişleri de alırız. O zaman sana hiç dokundurtmam. Hepsini ben dizerim anne. Böyle <gülüyor> diyeceğini biliyordum. Anne. Niçin beni hiç kandırmıyorsun? Aa, neden kandırayım ki? Dur dur, dur. Aa, kızım. Boncuk kutularını devireceksin. Hangi renkte bunlar? Söyledim ya siyahtan griye doğru tonlar var. Hı hı. Sağdaki kutucuktan başlayarak dizeceksin. Böyle diyeceğini koyu maviden açık maviye doğru deseydin... ...nasıl ihtahlı çalışırdım biliyor musun? Böyle kurnazlıklar gelmiyor mu aklına? Bazen seni çok saf buluyorum anne. Yapamam. Çünkü sen o kadar saf değilsin. Bir punduna getirip... ...söylettirirsin bana mavi değil de siyah olduğunu. <gülüyor> Doğru. Ama bir gün beni kandır olur mu anne? Ya da söyle o takıcıya... ...bize biraz da mavi işler yollasın. Üf, belki bir gün... Hadi başlayalım mı artık hı hı. Sen kestin ipleri ortalayacak biçimde Gümüş kalpleri yerleştirip düğüm at Boncukları sıralamaya sonra geçelim Anne açma televizyonu ee, Televizyon açacağımı nereden bildin E bunu artık sorma anne Benim dünyama bu kadar mı yabancısın Komşumuz Züleyha teyze gibi Benim dizim başlayacak kızım Hem işimi yapar hem de arada bir bakarım Boşver ben anlatırım sana Seyretmeden nasıl anlatacaksın Anne lütfen lütfen Seninle konuşmak istiyorum. Hadi öyle olsun bakalım. Ama yarın seyretmeme engel olamayacaksın, tamam mı? Nasıl? Doğru takmış mıyım kalpleri? Ver bakayım. Hı. Hı, çok güzel oluyor kızım. Ooo Diğimi de sağlam. Hı. Ne konuşacaktım benimle? Anne, ben bir radyo oyunu yazacağım. E, ee? işi şey söylemeyecek misin? Susman iyiye işaret değil anne İnanmıyor musun bana Sen aklımdan neler geçtiğini bildiğine göre Bir şey söylememe ne gerek var Beni kandıracak birkaç şey söylerdin Belki diye Siyah hani... şey boncukları mavi boncuk diye Yutturmak gibi bir şey değil mi? Evet evet onun gibi bir şey Şiir de yazmıştın bir ara Anlıyorum <gülüyor> Bu da bir heves diyorsun öyle mi Baban da sana kıyamayıp bastırdı kitabını Kim satın aldı e, Aldılar yani İki üç komşu ve babanın iş arkadaşları Masrafın onda bir bile çıkmadı. Ama babam hepsi satıldı demişti. Öyle dediğine bakma, üzmek istemedi seni. Ha, sen de şimdi üzmek istedin, öyle mi? Hayır, sana gerçekleri göstermek istedim. Hangi gerçeği göstereceksin anne? Hem ben körüm, bilmem farkında mısın? Gerçeği de göremem, sahpeede. Şimdi de sen beni üzüyorsun İrem. <Gülüyor> Hadi kızım çayımı geciktirdin bugün Canı sıkkın biraz ondandır Abla bana da kola koyar mısın Sen ablana iş mi buyuruyorsun Kalk kendin doldur kolanı Neye sıkınmış canım bir şey mi o Yine heveslendi yazacağım diye hmm. Neyse geliyor şimdi Ben sana sonra anlatırım oh, oh, oh. Çayları yine tam kıvamında doldurursun Afiyet olsun baba ha, Eline sağlık kızım Seninkini de istediğin açıklıkta koymuş muyum anne... ...başarmış mıyım usulünce çay demlemiyi? <gülüyor> Niçin annenle sistemli konuşuyorsun ile? Çünkü annem... ...iplere boncuk dizmekten başka bir şey yapamayacağımı düşünüyorum. Öyle değil mi anne? Kızım herkes her şeyi yapamaz. Gözü görsün görmesin. Ne yapmak istiyormuş benim prensesin he? Senin karanlıklar prensesin... ...bir radyo oyunu yazmak istiyor baba. Radyo oyunu mu? Hani çocukken dinlerdik. Ah, ne etkili sesler olurdu o oyunlarda Kirim Afşar vardı yani. ee, Sonra Yıldırım Önal O at arabalarının tekerlek seslerini ne muhteşem verirler ya. Canlıymış gibi yayılırdı odanın içine Bu da o şiir hevesi gibi olur diyorum Hı. ben Yaptığımız masraf ve ayırdığımız zaman da çabası of. Radyoda anons ediyorlar iki haftadır Radyo oyunu yarışması düzenlenmiş Ben de katılmak istiyorum baba Eğer annem ve Serkan yazmama yardım ederse yapabilirim İnan bana, bütün çabamıza değecek baba. E, gerekirse ben de yardım ederim kızım. <gülüyor> Zeynep, kızın hevesini kursağında mı bırakacağız? Teles değil baba, öyle söyleme. Bunu gerçekten yapmak istiyorum. Ben renkleri yitirdikten sonra... ...seslerle, en çok da radyoyla büyüdüm. Bu düşkünlüğümü bildiğin için... ...yedinci yaş günümde bana radyo armağan etmiştin, unuttun mu? Bütün çocuk bahçelerini, arkası yarınları, tiyatroları dinledim. Bu yarışmada kendimi sınamak istiyorum. Evet... Takılardan kazandığımız parayı da bu işe yatıracağız demek ki. Anne o kadar masraflı olmayacak. Matbaanın geçen sefer ne kadar para aldığını biz biliyoruz kızım. Aa matbaayla ne ilgisi var anne çok çok fotokopi masrafı olacak. Kitap bastırmayacağız ki dosya yollayacağız yarışmaya. Eğer dereceye girerse radyoda yayınlanacak. Ödül veriyorlar mı kızım? Yarışma olur da ödül olmaz mı babacığım? Hmm. Hem de büyük para ödülleri var. Bana sesli bilgisayar bile alabiliriz bu ödülle. Düşünebiliyor musun baba? Klavyesi kabartma harfli. Ekran okuyucusu gözleri görmeyenler için ne gerekiyorsa düşünülmüş. İnternet sayfalarını bile okutabiliyormuşsun. Ah o radyo oyunlarını pek severdim ben. E şimdi televizyon bağımlısı olduk. O zamanlarda radyo bağımlısıydık. Yaz kızım. Ben senin başaracağına inanıyorum. Boşuna heveslendirme kızı. <gülüyor> Baba bir kitap bulmalısınız bana önce. Radyo oyununun nasıl yazıldığını gösteren bir kitap. Hiç okumadan nasıl yazabilirim ki? Tekniğini öğrenmem gerekiyor. Yani yalnızca dinlemek yetmiyor çünkü. Ben size demiştim. İşte masraflar başladı. Serkan biraz oturalım Tamam abla Bak tam sağında bir bank var <gülüyor> hmm, Kul sesleri ne güzel geliyor kulağa Verdikleri bu muhteşem Konserin farkındalar mı acaba Aaa Caddenin karşısında bir internet kafa açılmış abla Geçen hafta yoktu İyi ya Hadi sen oraya git Ben de biraz oturup güneşlenirim burada Şaka yapmıyorsun değil mi abla Niçin şaka yapayım Biraz yalnız kalmak istiyorum Ya sana laf atan olursa Biri sataşırsa Hem annem seni tek başına bıraktığımı duyarsa Bir hafta keser harçlığımı Ben söylemezsem nereden duyacak Hı? Anlamıyor musun Serkan İnsanın bazen kendini dinlemesi gerekiyor Evde yalnız kalamıyorum Annem her dakika başımda Hem kim laf atacak bana Bugüne kadar hiç başıma gelmedi Belki de hiç yalnız bırakılmadığım içindir Hadi tatlım. İnan kimse gözleri görmeyen birine laf atmaz ben o kadar güzel biri de değilim Sen kendini göremiyorsun ki Yani güzel miyim Çok güzelsin abla <gülüyor> İnan doğru söylüyorum Ablan olduğum için sana öyle geliyordu Hiç dedi. E, kız arkadaşlarım bile Serkan ablan ne kadar güzel dediler Geçen gün hmm, İyi o zaman Ben burada güzel güzel oturayım sen de güzel güzel internet kapıya git. Merak etme hiçbir yere kıpırdama. <gülüyor> tamam abla çok gecikmem tamam mı? <gülüyor> güle güle. <gülüyor> oh, sonunda gitti. Biraz şu oyunu düşünmeli. Hmm, nasıl bir şey yazmalı? Kendime mi anlatsam acaba? Karanlığımı. Yok canım. Karanlıkta mıyım ben? Ama insanlar hep öyle sanıyor İnsan en iyi kendini anlatabilirmiş Bunu denemeliyim Vah vah Kızım seni burada tek başına mı bıraktılar ba Bana mı söylüyorsunuz Heh de güzelmişsin Ama Güzellerin talihi olmaz derler Seninki de öyle olmuş Benim talihsiz olduğumu nereden çıkardınız Bakın bu güzelim farklı kuş seslerini dinleyerek güneşleniyorum ama haklısınız siz bu banka yaklaşınca talihim tersine döndü Oo, Pek de saygısızmışsın Yüce Rabbim kime nasıl bir dert vereceğini iyi biliyor Enteresan Romatizma ağrılarınız tuttuğunda cezalandırıldığınızı düşünüyorsunuz herhalde Aman kızım sana çene yetiştiremem ben Aa, Siz başlattınız teyze Madem hoşunuza gitmedi iyi günler diliyorum Gitti sonunda Pakkeyif'in bozmalarına asla izin vermeyeceğim. Ayy, Ay. bu neymiş de ne güzel ısıtıyor. ...sen yine kurcalamış radyomu. Tamam İrem buradayım. Ha. Sonunda ibreyi denk düşürdün uzun dalga 171'e. E eee, nasıl geçti park gezintisi? Ben de sana bunu anlatmak için sabırsızlanıyordum. Yaşlı bir kadınla tartıştım. Çok incitici konuşmasaydın. Sen farkında olmuyorsun ama... ...bazen hançer gibi saplıyorsun sözlerini. Ee, biraz öyle oldu. Kendimi tutamadım ama önce o başladı. Ne yapayım? <gülüyor> ha çocuksun. Başka ne oldu? Şey... Biri ısrarla beni evime kadar götürebileceğini söyledi. Kardeşim gelip beni alacak dediysem de... ...orada bekleyip Serkan gelinceye kadar gözetledi beni. Orada oturup bana baktığını biliyordum. Ama bundan önce olanı söylesem... ...gülmekten <gülüyor> yerlere yatarsın. Çok bu komik. Biri bana para verdi. Sana neden para versinler ki? Neden biliyor musun? Ben avuçlarımda güneşi hissetmekten mutluluk duyarım. Bilmem daha önce söyledim mi? Şimdi anlıyorum. Sen ellerini açıp avuç içinde güneş hissederken onlar da senin dilendiğini düşündü. <gülüyor> evet aynen öyle. Önce ağaçtan bir yaprak düştü sandım. Ama dokununca para olduğunu anladım. E arkalarından seslenip geri verseydin. Seslendi ama kimse dönüp gelmedi. Belki de deli diye düşünmüşlerdir. Sonra Serkan gelince parktaki güvercinler için yem aldık o parayla. Yani para kuşların kursağında. <gülüyor> Yine şiirsel konuşmaya başladın. Kuşların Hı? kursağındaki para. İlginç Artık şiiri düşünmüyorum ses adam Radyo oyunu yazacağım Ama daha ne yazacağını bilmiyorsun Şimdi biliyorum Parkta oturup bütün bunları yaşayınca Kafamda bir şeyler oluşmaya başladı Yalnızca babamın getirdiği kitabı okutmam gerek Serkan'a O da nazlanıp duruyor Keşke o kitabı ben okuyabilseydim sana <gülüyor> Eğer ödül kazanırsam O parayla ne yapacağım biliyor musun? Bir bilgisayar alacağım Buna en çok Serkan sevinir. Peki kendin için ne yapacaksın? Bilgisayarı kendim için alacağım. Ama öyle bir bilgisayar olacak ki bu. Klavyesi kabartma harfli, tarayıcısı kabartma harfli yazıları okuyabiliyor, yazıcısı böyle metinleri basabiliyor. Var mı böyle şeyler dünyada? Olmaz mı? Böyle bir bilgisayarım olunca her şeyi yazabilir, okuyabilir, internete girebilirim, istediğim web sayfasını okutabilirim. Benim papucum damat olacak demek ki. Olur mu ses adam? Sen benim ilk göz ağrımsın. <gülüyor> Ben senin frekansını bilgisayarımda bulur, oradan dinlerim. Ne tuhaf değil mi? Radyonun düğmesini oraya buraya oynatırken beni bulamayacağını düşünerek her seferinde korkuyorsun. Ama bazen de benden kurtulmak için kendine yeni oyuncaklar yaratma çaban sürüyor. Şu takılar örneğin. Onlarla başladım benden uzaklaşmaya. Elin bütçesine katkıda bulunmalıydım ses adam. Sonra uzun uzun şiirler. Şimdi bir radyo oyunu yazmak, parka kaçmak, hatta şehirde kaybolmak istiyorsun. O eski küçük kızı çok özlüyorum bazen. O zamanlar senin her şeyindim. Oyun arkadaşın, sırdaşın. <gülüyor> Sana aşık bile olmuştum. <gülüyor> ne güzel günlerdi o günler. Ama şimdi... Belki de parkta biri yanına oturup... ...ne kadar güzel olduğunu söyleyecek. Elini tutacak. Belki de ayrılırken uzanıp onun sesine doğru... ...öpeceksin. Aaa saçmalama ses adam. Boş yere kıskançlıklar yaratıp aklımı karıştırıyorsun. Çıkıyorum ben. Serkına şu kitabı okutacağım. Dur İrem. lütfen kapatma radyoyu. Dış sesleri açık kalayım. İyi, nasıl istersen ama ben yokken sakın konuşma. Bizimkileri korkutmanı istemem. Şey, çıkmadan perdeyi de kapatır mısın lütfen? Güneş tam üzerime geliyor da. Aaa, sevsinler seni. Olmayan gözlerin mi kamaştı ışıktan? Mahsus yapıyorsun değil mi? Bana öfkelendin ve güneşten rahatsız olmuş gibi yaparak kızdırmaya çalışıyorsun. <gülüyor> Ama kızmayacağım sana ses adam çünkü yapacak önemli işlerim var benim. Ay hadi Serkan iki de bir kayıt arıyorsun daha arkası yarının ikinci bölümünü bile bitiremedin. Üf, tamam abla tuvalete bile yollamayacaksın neredeyse ya okuyoruz işte. Nerede kalmıştık? İkinci bölümün özetini okumuştun yalnızca. Tamam. Heh, tamam buldum. <gülüyor> Efekt. İki nokta üst üste. Bir faytonun tekerlek tıkıtıları... At, kişne, ...at kişnemeleri... ...at kişnemeleri fona düşer. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Serkan dalga geçme. Okuyacaksan doğru dürüst okuz. Bak anneme okutacağım yoksa. Sen de boncukları dizeceksin. <gülüyor> tamam, tamam okuyorum. Cenap. İki nokta. Ay artık iki <gülüyor> nokta demene gerek yok. Anladım canım. Tamam tamam. Nasıl fayton hoşuna gitti değil mi? Atların pırıl pırıl koşumlarına bak hele. Neziye. Ben annemi istiyorum. Cenab. Ama annen şimdi çok uzaklarda kızım. Neziye. Ha, beni anneme götür Cenap amca. Size değil hastaneye gitmek istiyorum ben. Annem orada. Hastanenin yolunu biliyorum ben. ben. Cenap. Annem çağırıyor abla. <gülüyor> ne zaman bitecek bu boncuklar? Sana güverim daha aldım bu kadar siparişi. <gülüyor> Serkan sen de gel oğlum. Vallahi bunlar yetişmezse bir daha işi vermez mağaza sahide. Neyse hadi akşam devam ederiz okumayı. Sakın erkenden yatayım deme. Aa, akşam maç var abla. Maç mı? Evet. Benim maçım daha önemli Serkan. Güzel bir oyun yazıp sahaya çıkmam gerekiyor. Sen de antrenörüm sayılırsın. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıksız mı çıkayım sahaya? Nasıl çocuklar? <gülüyor> Anne! <gülüyor> Tamam, Geliyoruz tamam. anne tamam. Sen açar mısın İran? Hı hı. Ben kolyeleri paketliyorum karışmasın sayıları. <gülüyor> Merhaba güzel kızım Nasılsın bugün hı? İyiyim baba Ay, Annemle dünyadaki bütün kadınlara Yetecek kadar takı yaptık Pek keyfin yok senin Ama bak dinle şimdi Bugün belediyenin önden geçiyordum Kocaman bir afiş asmışlar Belediye bilgisayar kursu açmış. Bundan bana ne baba? Aa, Serkan için mi düşündün? Ne Serkan'ı canım? O zaten kafelerde öğrendi. Bunu senin için söylüyorum ben. Çünkü kurs senin durumundakiler için açılmış. Sahi mi? O zaman bu. Yani? Hani sana söz ettiğim sesli programları olan bilgisayarlardan olmalı. Hemen kaydımı yaptırsaydın baba. Aa, yarın sen gider kaydolursun. Nüfus cüzdanı diploma falan gerekiyor. Ha. Yahu ne konuşuyorsunuz siz koridorda? Bilgisayar kursuna kim gidecekmiş <gülüyor> Ben anne Belediye körler için bilgisayar kursu açmış Düşünebilir misin Artık oyunlarımı kendim de yazabilirim e? Bu boncukları kim dizecek Ay, Onları da yaparız anne kaç saat sürer ki Ben kurstan dönünce Hepsini yaparım hiç merak etme <gülüyor> e, Bu güzel haber için Şöyle bir yorgunluk çayı içsem Aa, hiç... Hemen demliyorum baba Nasıl da sevindi Sence iyi mi olur bu Mustafa? Neden iyi olmasın ki? Böylece ister evin içinde ister dışarıda... ...rahatça çalışabilir. Öf, kursa her gün gidip gelecek. E, benim uygun olmadığım zaman olur. Sonra Serkan'ın okulu var. Kim götürüp getirecek? Aşk olsun Zeynep. Biricik kızımız için azıcık fedakarlık yapmayacak mısın? O kursa gidebilmek için... ...hiç sevmediği halde... ...bütün boncukları ben dizerim demedi mi? Bu acık yardımı çok mu göreceğiz İrem'e? Bir başlasın bakalım... Hem evde bilgisayar olmadıktan sonra neye yarar kursa gitmek? İnternet kafeye gider Serkan'la. Sen de bazen olmadık laflar ediyorsun Mustafa. Kafelerdeki makineler İrem'in öğrendiği gibi olmayacak ki. E, Canım e, ne bileyim ben e, biz de o özel bilgisayarlardan bir tane alırız eve. Hangi parayla? Serkan için ikinci el bilgisayar bile alamazken İrem'e özel donanımlı bilgisayarı nasıl alacağız? E, İrem oyun yazıp ödül alacak ya işte o parayla. Yazdı bitirdi de kazanması kaldı. O da şiir kitabı çıkarmak gibi bir heves işte. Gelir geçer. Zeynep kızın yanında da böyle konuşup isteğini köreltme. Aman tamam tamam. Nerede nasıl konuşacağımı mı öğreteceksin bana? <Gülüyor> <Gülüyor> Tam buradan çıkıyordu Ses adam Ses adam neredesin Hayır Burada değil Yanlış yerde arıyorum Ay, Bana küstü mü acaba Buradayım İrem Düğmeyi kıvırıp durma bozacaksın Bilerek ses çıkarmadın değil mi ...orada öylece bekleyip benim yalvarmamı istedin. Biraz öyle. Belki yanlış ama... ...senin bu korkunu seviyorum. Çünkü hala bana bağlı ve bensiz olamayacağın anlamına geliyorum. <gülüyor> Hadi oradan. Yakında bütünüyle bağımsız olacağım. Benim de önüme yeni fırsatlar çıkacak. Pek çok şeyden diğer insanlar gibi yararlanacağım. Evleniyor musun yoksa? <gülüyor> Yok canım. Hem evlenince insanın karşısına yeni fırsatlar mı çıkıyor? Olabilir. Yeni bir insan tanımak... ...pek çok şey paylaşmak, yeni bir evin düzenine alışmak... ...belki yeni bir radyoya kavuşmak. Bir gün evlenirsem ses adam ki şimdi düşünmüyorum... ...sen benim çeyizimin en önemli parçası olacaksın. Yeni radyom olmayacak. Ben sana ne söyleyecektim, sen sözü nereye taşıdın? Yarın bilgisayar kursuna başlıyorum. Bambaşka bir dünyanın içine giriyorum. Anlıyorum ama bütün bu heyecanlar sana radyo oyunu yazmayı unutturmasın. Unutur muyum hiç? O da benim için bir fırsat. Fırsatların en büyüğü hem de... ...nasıl yazacağımı teknik olarak anladım. Şimdi hikayeyi oluşturuyorum kafamda. Bir de gözlem gezisi yaptım mı... ...oturup yazmaktan başka bir şey kalmayacak. Hem de kursdaki bilgisayarlarla... ...kendim yazmak istiyorum. Bu makine ne yazdığımı bana okuyacak. Düşünebiliyor musun? Benimle paylaştığın düşleri... ...onunla da paylaşacak mısın? Yani şu yeni bilgisayarınla... Yine mi ses adam? Lütfen beni anlasana... Ben senden değil bu boncuklardan kurtulmak istiyorum anlıyor musun? Kendini benim yerime koy. Önüne sıralanmış boy boy boncuklar, taşlar, ıvır zıvır şeyler. Elindeki bir ipe diziyorsun bunları sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi kaygı taşıyorsun. Her seferinde ip daha uzamış gibi geliyor. Kaselerdeki delikli ıvır zıvırlar bir türlü eksilmiyor. Geçen gün bir kabus gördüm. Boncukları takmayı tam bitiriyorum ip kopuyor. Yerdekileri yoklayarak buluyorum, yeni bir ip alıyorum elime, tekrar takıyorum. Son boncuğu eklediğim an ip yine kopuyor. Belki de iyiye işarettir bu. Hı? Tabii senin için, benim açımdan değil. Ne demek istiyorsun? Takı işi bitiyor, sen başka bir iş buluyorsun. Bunu ne kadar istediğimi bilemezsin ses adam. Bir de gözlem demiştin. Ne gözlemi bu? Yazacağın oyunla ilgisi ne? Bir körün kentte kayboluşunu anlatacağım. Aa şu senin çocukluk düşün. Onu mu yazacaksın peki o adam Ya da kadın evini bulabilecek mi Kahramanım tabii ki kadın olacak Çünkü ben bir kadının duygularını Daha iyi anlatabilirim en azından Başlangıç için Bu kör kadın evini bulacak mı demiştim Bilmiyorum İşte bunun için kaybolmam gerekiyor ya Kursun kapısına geldik abla. Tamam Serkan, sen artık git okula geç kalacaksın. Kurs bitiminde beni bekle tamam mı abla? Seni almaya geleceğim. Burada saatlerce seni bekleyemem Serkan ben dönebilirim eve. Annem öldürür beni. Sen beni bekle bir yere gitme. Üf, tamam tamam. Hadi hadi git. Zile basayım mı? Serkan git artık. Aa! aa Ferçeliymişim gibi davranma. Bana zili bulamayacak mıyım? Tamam tamam. Hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Ay hiç gitmeyecek sandım hmm, Şu zili bulalım Evet Ay zil berbat Umarım içerideki her şey böyle zevksiz değildir Buyurun ee, Ben bilgisayar kursu için gelmiştim Kayıt oldunuz değil mi Evet kayıt yaptırdım Bugün ders başlıyor demişlerdi Yarım saat sonra siz biraz erken gelmişsiniz ee, Buyurun sınıfta bekleyin Size yardım edebilirim Girin koluma Teşekkür ederim Kurs öğretmeni siz misiniz? Hayır ben bilgisayar programıcısıyım Bu tür bilgisayarlara teknik destek sağlıyoruz Sekreter kayıtla uğraştığı için Kapıyı ben açtım size Sandalyeniz tam önünüzde Biraz, Birazdan diğer arkadaşlarınız da gelir <gülüyor> e, Önümde bilgisayar yok ama <gülüyor> Bugün ilk dersiniz. Önce teorik bilgiler almalısınız. Acele etmeyin. Daha önünüzde uzun süre var. Ben bir an önce öğrenmek istiyorum. Yazdığım bir oyun var ve onu kimseden yardım almadan kendim yazmak istiyorum. Demek oyun yazıyorsunuz? Hı hı. Tiyatro oyunu mu? Radyo tiyatrosu. Yarışmaya yollayacağım için fazla zamanım yok. Acaba ben buraya haftada iki gün yerine her gün gelsem... Bu kadar azimli olmanız çok güzel. Ama her gün başka gruplar olduğu için bilgisayarlar boş kalmayacak. ...gruplara da on kişiden fazla alamıyoruz... ...çünkü makinenimizin sayısı bu kadar. Eee grup dağıldıktan sonra kalsam... ...lütfen kimseye zararım olmaz benim... ...masada oturup yazımı yazarım. Bunu kurs müdürüyle konuşmalısınız. Sanırım izin verir. Oyun yazdığınızı duyunca yardımcı olmak isteyecektir. Fakat önce bu bilgisayarı... ...kullanmayı öğrenmelisiniz. <gülüyor> ben çok hızlı öğrenirim görürsünüz. Gözlerinizdeki ışıktan belli. Gözlerimdeki ışık mı? Gerçekten bir ışık mı var gözlerimde? E, affedersiniz... Sizi incittim sanırım Belki yüzünüzdeki ışık demeliydim Yok özür dilemenize gerek yok Oluyor böyle şeyler <gülüyor> Alınganlığım yok bu konuda Hatta buraya gelirken ne oldu biliyor musunuz Kardeşimle geliyordum bir ara onun kolundan çıkıp Yardımsız yürümek istedim Üç beş adım sonra bir kadına çarptım Kadın <gülüyor> bana dönüp kör müsün önüne baksın da dedi Ben buraya geleceğim için öyle sevinçliydim ki Hiç kızmadan kadına döndüm E ki körüm görmüyor musunuz dedi <gülüyor> Kendinizle barışık olmanız çok güzel bu arada adınızı öğrenebilir miyim? Oh, doğru ya daha tanışmadık. Ben de size neler anlatıyorum. Benim adım İrem. Çok memnun oldum İrem. Benim adım da Semih. <gülüyor> e, tanıştığınıza göre yaşadığınız olayları daha rahat anlatabilirsiniz artık. <gülüyor> ...saattır seni bekliyorum. Aman abla böreğimi rahatça yedirmedin sende. Parka geç kalacak değiliz ya. Kalacağız tabii. Kuşlarla randevum var onlara saat 10'da buluşuruz demiştim. Sakın geç kalmayın çocuklar. Çok işimiz var evde. Geç kalırsak da merak etme anne. Gece geç saatlere kadar oturup yaparım ben o takıları. Bu gezmeler fazlalaşmaya başladı İrem. Her gün 3 saat kuşta kaldın yetmiyormuş gibi... ...bir de park gezintisi diye tutturuyoruz. Anne yine başlamayalım. Parktan döndükten sonra daha gayretli <Gülüyor> çalışıyorum. Görmüyor musun? Aman iyi iyi. Akşam yemeğine ne yapayım onu söyle. Pilav yap anne. Pirinç pilavı. Daha dün pilav yedik. Üstelik sen 3 tabak yedin galiba. Dikkat et kilo alıyorsun. Kızlar beğenmeyecek sonra. <gülüyor> Neyse hadi çıkalım artık. Anne sen canın ne istiyorsa onu pişir. Hoşça kal. Hadi hoşça kal anneciğim. Pilav yap anne, pilav. Şu kapıyı çarpmadan çıkamıyorsun değil mi? Züleyha teyze kapı deliğinden bakıyordur şimdi. Dışarı çıkıp nereye gittiğimizi sorarsa görürsün. <gülüyor> Sorsun biz de gezi programımızı okuruz ona. Akşam dönüşte de rapor veririz. <gülüyor> Serkan e, biz aslında parka gitmiyoruz. Parka gitmiyor muyuz? Hı hı. E, nereye gidiyoruz peki? Bak canım hı. yazacağım oyunda kentte yolunu kaybetmiş kör bir kızı anlatacağım. ...bu nedenle gerçekten bir kaybolma duygusu yaşamam gerekiyor. Abla sen çıldırdın mı? Yani bir katili anlatman gerekliyse birini mi öldüreceksin? Canım düz mantıkla bakma. Tabii ki kimse öyle bir şey yapmaz. Ama benim yaşayacağım küçük bir macera olacak. Abla ya başına bir şey gelirse, araba çarparsa... Aa! ...biri çantanı alıp kaçarsa... ...bence tehlikeli bir şey yapıyorsun. Boş ver. hadi parka gidelim. Kuşlar beklemekten sıkılmıştır. Hey! Ben şaka yapmıyorum Serkan. Şimdi beni bilmediğim bir otobüse bindirip daha önce hiç inmediğim bir durakta indireceksin. Hı? Ben oradan başlayacağım kaybolmuşluk duygusunu yaşamaya. Abla korkutma beni. Ay bir de erkek olacaksın niçin korkuyorsun? Kendim için değil senin adına korkuyorum. <gülüyor> Bırak biraz da ben korkayım kendim için. Fena mı? Sana da internet kafayı için zaman vermiş oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ...saat üçte parkta o çınar ağacının altındaki bankta buluşuruz. He? Tamam ama bak dikkatli olacaksın tamam mı? Tamam tamam gözlerimi de orada açarım. Ama ne işe yarar bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün senin yüzünden başım belaya girecek. Hadi hadi söylenme otobüs geliyor galiba. Hazırladın mı ha, Hazırladım. Ne işin var senin bu sokakta yavrum Hay Allah burada da mı karşıma çıktın Züleyha teyze Ayol yapayalnız buralara kadar nasıl geldin e, Dolaşmaya çıkmıştım Züleyha teyze sesinden de tanıverdim maşallah Ne dolaşmasıymış bu böyle Evden ne kadar uzakta olduğundan haberin yok Kayboldun değil mi e, Ah o Zeynep Hanım Seni tek başına ne diye salmış sokağa Allah nazardan saklasın güzel kızım. Dünyada neler oluyor Annem bilmiyor mu bunları Gazeteler televizyonlar böyle haberlerle çalkalanıyor yavrum Züleyha teyze inanın kaybolmadım Biraz dolaşıp eve dönecektim Şansım varmış ki bana rastladın İşte durağa geldi. Dünyada seni yalnız bırakmam Otobüste gel tut, tut tut tuta binelim Bir dakika şoför bey görmüyor musunuz Hanım kızımız özürlü bekleyin biraz Sonunda aklına geldim demek hmm, Seni özledim ses ee, adam Üç gün oldu sesimizi buluşturmayalı Neler yaşadın bu üç günde Kaybolmaya çalıştım ama Her denememde biri kolumdan tuttu Ve bizim evin önüne kadar getirdi beni of, Şimdi ne yapacağım ses adam Hı? Yardım et bana Yazacağım oyun kentte kaybolan bir kör kızla ilgili. Her şeyi kafamda öyle güzel planlamıştım ki. Söylesene ne yapacağım şimdi? Kaybolma duygusunu başka nasıl anlatabilirim? Kolay. Kolay mı? Kaybolmak mı kolay? Hayır. Yazmak. Hı. Sen neyi yaz biliyor musun? Hı. İşte az önce anlattığını. Yani kaybolma heyecanını takmak isteyen bu kızın kaybolamayışını her seferinde birilerinin o istemese de ...zorla yardım edip eve getirmelerini. Sahi bu hiç aklıma gelmemişti. Güzel olur mu sence? Sen dememiş miydin insan en iyi kendini anlatabilir diye? <gülüyor> o zaman hemen başlayalım hemen. O kadar az zamanım var ki kursa gidip bilgisayarın başına oturmalıyım. Hadi ne duruyorsun o zaman? <gülüyor> dur dur <gülüyor> kapatma radyoyu lütfen. Burada senden kalan sessizliği yaşamak istiyorum. Pek yakında birbirimizi yitireceğiz gibi geliyorum. Bunun için senden bana daha çok şey kalsın İrem Artık hiç kapatma radyoyu Canın benimle konuşmak istemese bile Odanın gündelik seslerini işitmek istiyorum Ses adam üzülüyorum böyle konuşma Tam yazma coşkusu içindeyken Kaprislerinle oyalama beni. Sen bana aldırma lütfen Yalnızlıktan ne dediğimi bilmez olmuşum Hadi hadi koş Yazık bitir şu oyunu Kahve getirdim İrem. İçersin değil mi? Ah evet çok iyi olur Semih. Hmm, ne güzel kokuyor. Kaçıncı sayfadasın? Beş sayfa daha yazarsan bitmiş olacak. Ay çok güzel ilerliyor. Saatten haberin var mı İrem? Hı? Sekiz oldu. Kursta yalnız ikimiz varız. Aa o kadar olmuş mu? Yoksa benim çıkmamı mı bekliyordun seni? Ay Özür dilerim seni de geç bıraktım. Hayır hayır hiç önemli değil. Ben zaten içeride program üzerine çalışıyordum. Ee, ama annenler merak etmesin. İstersen bir telefon et. Haklısın. Belki de annem Serkan'ı yollamıştır beni alması için. Şu yazdıklarımı kaydedip telefon edeyim hemen. Eğer kardeşim daha çıkmamışsa... ...ben seni bırakabilirim. Biz, bizim eve mi? Neden? Evi bulamam kaybolurum diye mi korkuyorsun? <gülüyor> Yok canım. İnsan kız arkadaşını neden eve bırakır bilmiyor musun? Ee, ee, senden hoşlanıyorum İrem. Seni daha fazla tanımak istiyorum. Ama... ...e... <gülüyor> Bir, Birbirimizi tanıyalım. Bir hafta oldu seni. Farkında olmadın ama bir hafta boyunca sen hep gözlerimin önündeydin. Her davranışın, her sözün ilgilendirdi beni. İçimde önemli bir yer kapladın irem. Bir gece uyuyamadım. Ve bugün duygularımı açıklamaya karar verdim. Ay ayakkabımı düşürdüm. Ay kahve klavyeye de dökülmüş. Ama bu benim suçum değil Semi. Beni bu kadar heyecanlandırmayacaktın. <gülüyor> Günaydın güzel kızım pek keyiflisin bu sabah Günaydın baba keyiften çok heyecan bu Bugün radyo oyunu yarışmasının sonucunu ilan edecekler <gülüyor> Öyle mi e, bakın sonucu öğrenir öğrenmez bana telefon edip haber verin tamam mı? Aa, bizden telefon bekleyeceğine aç radyoyu dinle sizin büroda radyo yok mu? Doğru ya dairedekilere rica ederim. Şu durmadan müzik çalan istasyonu açmasınlar bugün. Bütün gün abuk sabuk şarkılar çalıyor zaten. Kalkıyor musun baba? Biraz daha oyalanırsam geç kalırım kızım. Babacım senden bir şey için izin isteyecektim. Canın ne istiyorsa yap kızım. Sana her şey serbest. Önce bir dinle. Hı. Bugün bir ödül aldığım açıklanırsa eğer... ...akşam arkadaşım... ...Semih'le kutlamak istiyorum. Bak sen... ...Prensesimiz erkek arkadaşıyla yemeğe çıkacak yani. Ama yetme baba. Bu kuş yakında yuvadan uçacak mıdır nedir Zeynep? Ee kısmet. Neyse beni tutmayın kapıda. Ee, kızım yemeğe git tabii ama... ...nereye gittiğini bilelim tamam mı? Hı hı. Ee, ayrıca çok geç saatte de dönme. Ha, dur, dur. sana cep telefonumu da bırakayım. Gerekirse ararsın. Baba <gülüyor> telefona ne gerek var? Bize güvenmiyor musun? Oo, artık biz demeye de başlamışsın Biz de kızımız bilgisayar kursuna gidiyor sanmıştık Meğer o sosyal ilişkilerini geliştiriyormuş <gülüyor> Baba sen geç kalmıyor muydun Hadi otobüsü kaçıracaksın Şu kahvaltılıkları dolaba koyup boncukların başına oturalım kızım. Anne bugün de mi? Bu heyecanlı beklentiyi doyasıya yaşamak istiyorum ne olur? E, tamam canım. Boncuk dizerken de heyecanlı yaşayabilirsin. Hmm. Acayip takılar çıkarsa ortaya görürsün ama. Hmm, boş ver. Zaten yaptıklarımız da acayip. İnsanların beğenisi gittikçe tuhaflaşıyor. Ne bulsa boynuna asıyor millet. Eskiden altın gümüş gibi kıymetli şeylerden başkasını kullanmazdı kadınlar. Şimdi ne bu? Plastik acayip şekiller, türler, kemikler. Ben bakarım anne. Alo, buyurun. İyi günler. Radyodan arıyorum. İrem e, Bağcı ile görüşebilir miyim? Radyodan. mı? E, yarışma için mi kazandın mı yoksa? İrem Bağcı siz misiniz? Evet benim. Ay afedersiniz öyle heyecanlandım ki. <gülüyor> Kutluyorum sizi. Kaybolamamak adlı oyununuz <gülüyor> ikincilik ödülü aldı. Resmi işlemlerle ilgili belgeleri ve tören tarihini daha sonra adresinize bildireceğiz. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne <gülüyor> diyorlar kızım kazanmışsın. Bir dakika anne bir dakika. Ee, çok teşekkür ederim. Çok çok çok çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Katıldığınız için biz teşekkür ederiz <gülüyor> Hanım. Ee, sizi tekrar kutluyorum. Hoşçakalın efendim. <gülüyor> ne oldu? Kazandım. Anne kazandığımı söylediler. Oyunum ikincilik ödülü almış. Ya dur kızım. Ya Dur kızım nereye koşuyorsun? Bunu ses adama da söylemeyi. Ses adam da kim? Ses adam. ses adam. Ses adam. Çık ortaya. Oldu. Sonunda oldu. Artık kurstaki gibi bilgisayarım olacak. Ah. <gülüyor> Yok tam burada olmalıydı Aa, Bu noktanın uzun dalga 171 olduğunu çok iyi biliyorum Demek gitmiş Sessiz sedasız Demek büyümüşüm Demek sesinin yanına Düşsel sesler yerine Gerçek sesler koymamın zamanı gelmiş Kızım <gülüyor> Sevinçten aklını oynatacaksın sandım. Kim bu ses adam? Ses adam, ses adam benim radyodaki arkadaşım da anne. Bilmiyorum anlatabilecek miyim? Benimle, benim sesimle, benim düşüncemle var olan bir adamdı. Tam burada duyuluyordu sesi. Uzun dalga 171 kilohertz. Öyle yazıyor değil mi? Evet. ...uzun dalga 171'de duruyor İbret. ...ama bu frekansta yayın yok ki kızım... ...vardı anne... ...ben 7 yaşımdan bugüne dek... ...her sabah, her gece o yayını dinledim... ...ama bugün bitti... ...çünkü gerçek sesimi buldum anne... ...artık yazacağım oyunlardaki insanlara ses vereceğim... ...benim yerime, kendi yerlerine... ...ve başkalarının yerine konuşacak insanları yazacağım... İşte ses adam bunun için gitti anne. Uzun dalga 171 kilohertz. Miyase Sert Barut'un yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.